Veyahut da camiye yetişemez. Bir köşede namazını kılar. işte rahatsız olmamıştır. Çünkü der ki ya namazı vaktinde kıldık. Ama öbürküsü namazı ön safta kaçırdığından dolayı ne yapalım? Üzülür. Öbürküsü Hicri ayın 13'ü, 14'ü, 15'i gelmiştir. O günlerde oruç tutmaya muvaffak olamamıştır, tutmamıştır. Bir kayıp adlener. Diğeri ise Ramazan'ı tuttuğundan dolayı Mutlu Mutludur yani. Ramadana tuttuklar elhamdülillah der. İşte bu ilk tayfeden olmak lazım. Diyor ki Allah-u Teala قُلْ اَمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا İster iman edin, ister iman etmeyin. Yani Kur'an'a ister inanın, ister inanmayın. اِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْاِلْنَ min قَبْلِهِ Diyor ki Allah-u Teala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 Secde halinde kalırlar. Allah'ın kelamından dolayı. Yebkûne ve ağlarlardı. Gözyaşı dökerlerdi. Ve yazîduhum huşû'a ve huşûlarına huşû katardı. Allah-u Teala Necm Suresi'nde diyor ki <gülüyor> yani Efe Allah'ın kelamından dalga mı geçiyorsunuz? Onunla alay mı ediyorsunuz? Allah-u Teala burada azarlıyor. istinkar ediyor. Diyor ki yani Allah'ın kelamı okuyunca gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Öyle mi? Biliyorsunuz. Ne diyorlar onlar? Mükelli müşrikler. Kur'an okunduğu zaman ne yapın diyorlar? Gürültü çıkarıyor. Gürültü çıkarıyor. Duyulmasın. Diyor. Halbuki ağlanması gereken, gözyaşı dökülmesi gereken, etkilenilmesi gereken dostuz bir, bir konu. İbn Mesud hadisini nakletmiş burada İmam Nevevi rahimahullah diyor ki Aleyhissalatu vesselam İbn Mesud'a diyor ki "Kala qala li Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Iqra alayya'l Kur'an." diyor bana bir Kur'an oku ey İbn Mesud. <gülüyor> "Kultu ya Rasulallah, okuyun aleyhike ve aleyke unzile." Yani Kur'an sana indirilmiş. Olduğu halde ben ben ben niye okuyayım yani? Ben ben, ben niye okumam istiyorsun? Ben de okuyacağım sana. Kur'an sana Cebrail aracılığıyla gelmiş, inmiş. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, اِنِّي اُحِبُّ an اَسْمَعَهُ min غَيْرِهِ Ben diyor bu Kur'an'ı, bu Allah'ın kelamını başkasından dinlemekten çok haz alıyorum, hoşlanıyorum, seviyorum. Yani Kuran dinlemek, mü'mine, mü'minin hoşuna gitmesi lazım. Geçen çarşamba günkü gelen öğraklı hocamız da İmam İbnül Kayyım'dan naklettiği üzere. Ne diyor İbnül Kayyım? Mü'minin kalbinde Kur'an ile müzik ne olmaz diyor. Berât olmaz. Ya onu sevecek ya bunu sevecek. Fakraetu alay surate nisa hatta jitu ila hazihi alaye. Diyor ki İbni Mesud Peygamberimize Nisa okudum, ta ki diyor şu ayete kadar gelene gitmek. Ayette de şöyle buyruluyor. Fe keyfa ida'ina min kulli ummetin bi şahidin. Örününe dik ala haula Her ümmetten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 e, yeter e, yani bu kadar kifaya bir yerine geçirilmesini istediği zaman bu hadisten delil getirerek diyor ki hasbuk. E, yani sen yeter. Arkadaşını dinletsin. Yani burada bile bakın sünnete tabi olanlar, sünnete uyanlar kendilerine bir delil buluyorlar. Burada bununla hareket ediyorlar. Bununla amel ediyorlar. Ama kim ileride var ki Hayatı bidatlar üzerine kurulmuş. Hiçbir delil yok hayatında. Atamdan öyle gördüm, babamdan böyle duydum. Canımızda öyle yapılıyordu. فَلْتَفَتْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَهُ تَذْرِفَانِ İbn-i Mesut diyor ki anh, diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir baktım ki gözleri dolmuş ağlıyordu. Yani aleyhisselatü bu ayetlerden ne yapıyor? Eskileniyor ve ağlıyor. Az sonra gelecek Aleyhisselatü Vesselam İçinde su kaynayan kazanın Ses çıkarması gibi Ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam Ağlıyor, gözyaşı döküyor. Öyle ses çıkarıyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet. ikinci hadis Enes Hadisi <gülüyor> Radiyallahu anh Kali khataba الله Sallallahu Aleyhi Vesselam khutbaten ما semi'tu مثلها hakat Diyor ki Enes Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Öyle bir hutbe irad etti, hutbe verdi ki Bundan önce diye böyle şunu duymamıştım. Fa qala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katiran. E laysat uslamduhi ey insanlar? Ey ashabım! Sahi diyor benim bildiklerini bilseydiniz benim bildikleri bilseydiniz ne yapardınız? Az güler, çok ağlardınız. Kurifetler daha önceden gelişmiştir. Bazılarında ne ziyadesi var? Hatta diyor hanımlarınızdan zevk almazdınız yataklarda. Kale fegatta ashabı rasulillahi <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem vücuhahum. Rasulullah'ın ashabı hemen yüzlerini örtüp boyunlarını ürküp ne yaptılar? Ağlamaya başladılar sesli bir şekilde. Muttefekun <gülüyor> aleyh. Üçüncü hadis Ebu Hurayra hadisi radiyallahu anh. Kale kale rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La yelijun min hatta yegood al-banufi bir müjde var. Allah yolunda ağlayanlara bir müjde, Allah yolunda gözyaşı dökenlere bir müjde. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın korkusundan, Allah'ın azabının korkusundan, Allah'ın huzurunda, ona karşı isyan etmekle gitmenin korkusundan ağlayan kimse diyor ki ateşe girmeyecek.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 farklı divayetler var. Mesela kim bir kimsenin borcunu borcundan dolayı müddet verirse yahut o borcundan bir kısmını affederse o kimseyi Allah-u Teala diyor. Arşının gölgesinde ne yapar? Bu ve buna benzer hadislerden dolayı buradaki gölgenin arşın gölgesi olduğunu söylüyor Kim bu kimseler? i̇mam Adil adaletle yöneten yönetici ve şabun neşe fi ibadeti Allah Teala Allah'a ibadetle büyüyüp yetişen gelişen genç varazulun kalbu muallakun fil mesacit kalbi mescitlerle bağlı olan mescitlere sevgi sevgisiyle bağlı olan adam yani mescitleri sevmek önemli yani mescide sevmek mescitte oturmak bu manada mescit sevmek derken yani Mescidleri böyle beş dakika, beş dakika ziyaret edip gezen değil. Bazıları böyle anlıyor bunu. Mescide girecek. Saatlerce oturacak, oradan çıkmak istemeyecek, orada ibadet edecek. Bir namaz vakti gelecek, diğerini bekleyecek. Bu ağır bir ibadet arkadaşlar. Nefse ağır geliyor. Kafesteki kuş gibi oluyor bazı insanlar. Bitse kendimizin dışarı şöyle bir püskürtsek, atsak. Duramıyor adam artık. <gülüyor> Birbirini sevmiş, Allah için sevmiş iki adam. İki kişi ihtima i̇şte alayhi ve teferraqa alayhi bu kimselerin sevgisi öyle bir sevgi ki Allah için bir aradalar ve Allah için birbirlerinden ne yapıyorlar? Bırakıyorlar, ayrılıyorlar. Wa raculun da'athu imratun dhatu mansibin ve cemal. Güzellik ve makam sahibi bir kadının çağırdığı, kendine davet ettiği o adam ki kadına fakal inni akhafullah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 Dünyanın bir öbür ucunda bir iyilik yapıyor. Öbür ucunda insanların zikrettiğini görüyorsunuz. Veyahut da onun insanlara zikrettiğini, anlattığını duyuyorsunuz. Ve raculun zekarallah İşte bu konuyla alakalı bölüm. Ve raculun zekarallah haliyen. Allah'ı tek başına, yalnızken insanların içinde değil, tek başınayken zikreden anan kelamını okuyarak onu zikrederek aran Tefaazatu aynahu gözleri gözyaşlarıyla dolup taşan kul. İşte bu kimseler Allah Teala'nın muttefakun ayet hadis bu hadis kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o günde Arş'ın gölgesinde gölgelendireceği insanlar. Evet, beşinci 5. hadis Abdullah ibnü Abdullah İbn-i Şuhayr, Es-Şehir, radıyallahu anh hadisi, قال, Efeytü sallallahu aleyhi ve sellem, ve huve yusalli, diyor ki, sallallahu aleyhi ve selleme geldim, onu namaz kılar halde gördüm, namaz kılarken buldum. Aleyhisselatü vesselam, yani namazla rahatlar, namazla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 وَلِجَوْفِهِ اَز۪يزٌ كَأَز۪يزِ الْنِرْجَلِ مِنَ الْبُكَىٰ Ağlıyordu aleyhissalatü vesselam namazda. Ve diyor göğsünden aynı diyor suyun kaynadığı tencerenin çıkardığı ses gibi ağlamaktan dolayı ne vardı bir? Hıçkırık bir ağlama sesi vardı aleyhissalatü vesselamın. Bu hadiste Ebu Davud'un tirmizini rivayet etmiş olduğu hadis. 6. hadis Enes Hadis radıyallahu anh hadisi. "Kâle kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem li Ubey ibn Ka'b radıyallahu anh." Meşhur bir hadis. Resulullah selam Ubey ibn Ka'b'a diyor ki: "Ey Ubey! Allah diyor bana emretti ki sana diyor: "Lem yekunullezine keferu min ehli'l-kitabi vela'l-müşrikîn" Beyn suresini sana okumamı emretti Allah Teala." Ubey şaşırıyor yani diyor ki: "Kâle" Ubey diyor ki radıyallahu anh peygamber diyor beni diyor ismimle andı mı yani ismimi de söyledim yani Ubey diye. Diyor ki aleyhissalatü vesselam evet Ne büyük şeref. Değil mi? Ondan sonra Diyor ki Enes Ubey ibn-i Ka'ab ne yaptı? Gözyaşına Boğuldu ağladı. Bu hadise muttefakun aleyküm. Yedinci hadis bu hadisi daha önce hatırlarsanız almıştık. Ebubekir ve Ömer radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam nefat ettikten sonra Ummu Eymene ziyarete gidiyorlar. Diyorlar ki aleyhissalatü vesselam nasıl Ummu Eymene'i ziyaret ediyor idiyse biz de hadi gel ne yapalım Ummu Eymene'i ziyaret edelim diyorlar. <gülüyor> hatırlarsanız almıştık. sıla Rahim bahsinde. Yani eğer babanızın ziyaret ettiği dostları var idiyse o vefat ettikten sonra onları da ziyaret etmek nedir? Sünnettir. Güzel bir davranıştır. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezûruhâ. Felemme intaheyâ ileyhâ beket. Ebu Bekir ve Ömer geliyorlar Ummaymen'in yanına. Ummaymen'e ağlıyor, gözyaşı döküyor. Ta, kâla lehâ, mâ yubkiyi ki, diyorlar ki Ummaymen'e, niye ağlıyorsun? Ama تعلمين ان ما عند الله تعالى sallallahu aleyhi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için hayır olan bir yerde, güzellik olan bir yerde Allah katında. Well Ağlanacak bir durum yok. Zannediyor ki Um meyven bundan dolayı ağlıyor. Qalet enni la en ma Ben biliyorum Allah Resulünün şu andaki Allah katındaki yeri onun için daha hayırlı bir yer. Ama وَلَاكِنِّ أبكي Benim dualamamın sebebi ise أن الوحي قد انقطع من السماء. Allah Resulü'nün ölümüyle vahiy ne yaptı? Kesildi. Vahiy bitti. Yani kadına bakıyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl yaklaşıyor? Oluyor? Onun için ne diyor ilim ehli? Peygamberin ölümü insanlık başına gelebilecek en büyük nedir? Musibettir. Niye? Çünkü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 bağladı altıyor. Fe ja'ala maha. hadis İbn Ömer hadisi قال: "لما sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhisselam'ın biliyorsunuz öyle aşamasında ağrıları az azıyor, ağrıları fazlalaşıyor. Taaleyhisselam sorulduğunda, sorulduğunda diyor ki ben sizlerden iki adamın, iki kişinin çektiği acıyı çekiyorum. Benim ateşlenmem sizin işi kimsenin ateşlenmesi kadar ağır. Allah-u bir imtihanı. Hadiste diyor ya aleyhisselatü vesselam Eşeddün nâsibela'en el-enbiya İmtihanları en şiddetli olan kimseler kimlerdir? Yani Düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala Nuh aleyhisselam'a diyor ki O onun ortasında bir çorak yerde gemi yap. Yani ne alaka? Değil mi? İnsanlar böyle der yani. Ne alaka? İmtihana bak görüyor musunuz imtihanı? İşte Peygamber Aleyhisselam'a hiç okumamış, okuma yazma bilmiyor. Diyor ki çık insanlara tebliğ et. Ne? Sıkıntılı bir durum. Bunun dışındaki başlarına gelen musibetleri, belaları, sıkıntıları düşünün. Aleyhisselam peşinden diyor ki fel sonra belaya uğrayanlar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 اِنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ لِيَزْدَادُ diyor? Bizde kafirler sakın azan etmesin. Onlara verdiğimiz mühlet, onların hayrına. اِنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ Onlara niye biz mühlet veriyoruz? لِيَزْدَادُ اِثْمَى Günahları artsın diye. Kulda böyle düşünecek. Yani ben günah işliyorum, Allah'a itaat üzerine değilim ama her şey çok güzel gidiyor.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 Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ebu e söyleyin, okulsun. Bu ümmetin en hayırlısı, en aftali peygamberden sonraki kişi. Fekalet Aişe'de radıyallahu anhâ, inne ebâ Bekir'in haracunun rakîk. Diyor ki Aişe'e, Ebu Bekir çok yumuşak bir adamdır. İzâ kara'al <gülüyor> Kur'an'a galebehul bukâ. Kur'an okunduğu zaman ağlıyor. Dayanamıyor. Peygamberimiz diyor ki hayır. Yani emredin ona söyleyin. Namazı o kılsın. Buradan da neyi görüyoruz arkadaşlar? Ebu Bekir radıyallahu anh gözyaşı dökemiyor adam. Hele Kur'an okuduğu zaman yani gözyaşı dökülmesi gereken en mübarek, en güzel söz Allah'ın sözü. İbret alması gereken en güzel söz Allah'ın sözü. Kimileri var ki Kur'an okuyor hiç etkilenmek yok. Adama iki kıssa anlatıyorsun. Televizyonda evliyalarla alakalı iki film seyrediyor. Hurafelerle alakalı, şirkle alakalı. Adam başka gözyaşı dökmeye. Yani burada bir şartlıklık var. Dokuzuncu hadis. İbrahim İbni Abdurrahman İbni Avf. En Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhü utiye bite amin ve kâne sâimen. Abdurrahman İbni Avf'un oğlu İbrahim diyor ki, babama diyor, oruçluyken yemek getirildi. Fekale, Abdurrahman ibn Alf, hani az önce bahsetti ki, Ebrar, Önde gidenler, onların haz aldıkları şeyler farklıdır, korktukları şeyler farklıdır. Oruçluyken yemek getiriliyor. Yani oruçluyken yemek gelince ne yaparsınız? Aslında maşallah. Yani ne güzel. Diyor ki, Süleyman Aleyhisselam da, bakın,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 Diyor ki Abdurrahman Kutle <gülüyor> Musab ibn Umeyr radıyallahu anh o hayır'dan Musab ibn Umeyr öldürüldü. Allah yolunda öldürüldü ve o benden hayırlıydı. iyi bir insandı. Benden daha hayırlıydı. Felem yujad lehu ma yukaffanu fihi illa burdatun illa burdatun inghatti biha ra'suhu badat rijlahu. Öldürüldüğünde kefenleneceği bir elbise bulamadık diyor. Bir örtü bulduk. Bu örtüyle diyor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 diyor ki Abdurrahman şey av, Şu an ne diyor dünya verildikçe bize veriliyor. Ganimetler geliyor. Artık oturdukları yerden ganimetler gelmeye başlıyor. Galib diyor ki "U'tina minad-dünya Dünya geldikçe geldi. Fakat "Hashiyena, hasiyena en takuna hasanatuna diyor ki uyanık dedik ediminden. Ebrar uyanık oluyor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 azap mı edecek bu bunun mu göstergesi diye korkuyor. Zumma ta hatta Sonra yemeği yiyemiyor, ağlamaya başlıyor, yemeği bırakıyor. Yani bu insanlar dediğimiz gibi yarışan insanlar. Allah Teala'nın "Fesaru <gülüyor> ila min Rabbiniz katından mağfirete yarışın." Ve bu eni gökler ve yerler kadar olan cennetleri yarıştır. Bu bir yarış. Yarışmadan olur. insan sürekli en iyisini yapmaya çalışır. En güzel yapmaya çalışır. 10. hadis son iki hadisimiz. Ebu Umame hadisi Sudey bin Ejlan bahili radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Neyse şey'un ahabbe illallahü teala min katrateyni ve etereyni Allah Teala katında şu iki damladan ve şu iki iz eser izden daha sevimli bir şey yoktur. Qatratu dumu'in min khayyatillah Allah korkusuyla dökülen gözyaşı. ve qatratu damin tuhraku fi sabilillah Allah yolunda akan kan bu iki diyor akan şeyden daha sevimli bir şey yoktur Allah katında damla yoktur Allah tam korkudan Kaşiyetten doğru dökülen gözyaşı. Ve Allah yolunda akıtılan kan. Ve emmel eteran. Peki Allah katında sevimli olan iki iz nedir? Hangi izler sevimlidir? Diyor ki fe eserun fî sebilillâhi teâlâ Allah yolunda kalan iz. Adam Allah yolunda savaşa çıkmış. O savaşın neyi var? Adamın üzerinde yarası var. Bunlar Allah katında çok değerli olan izler ve eser fi farizetin min faraidillah teala ve Allahu tealanın farzlarını yerine getirirken kulda olan kulda kalan izler Bunu nasıl tercüme etmişler elinizde kitaplarda? Allah En sonu en sonu en son bölüm. Allah yolundan kalan Allah'ın farzlarından bir fazlan kalan izdir. Allah'ın farzlarından kalan izdir. izdir. Senin ikisinde var? Yani daha umum ifade ediyor aslında bu hadis. Şehhlere baktığınız zaman diyor ki mesela ilim mehli soğuk havada, soğuk suda abdest alan adamın mesela elinin çatlaması, suyun soğukluğundan kalan iz diyor bu çok mübarek bir iz Allah katında. Veyahut da işte sıcakta çölün ortasında secdeye gidiyorsunuz. Secdeden kalkıyorsunuz ki alnınız kızarmış. Bu iz Yahut diyorlar ki işte oruçluğunun ağzında kalan ağız kokusu. Bu da bir iz. Allah-u Teala'nın evine, beytine, hacca giden insanın ayağındaki toprak izi. Bunların hepsi diyorlar buraya girer. Yani bunlar çok mübarek izler. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Hadis Hasan bir hadis. Son hadis, on birinci hadis. Bu hadisle bu babı da bitiriyoruz inşallah. Hadis irbad ibnu Sariye. Biliyorsunuz meşhur bir hadis. Aleyhisselatü vesselam diyor ki irbad bizlere çok diyor, beliğ çok güzel bir nasihat da bulundu. Bu nasihatin ne olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Aleyhisselatü vesselam o öykü nasihatında sahabelere şunu öğütlü, şunu anlatıyor. Diyor ki sizler diyor birçok ihtilaf göreceksiniz, ayrılıklar göreceksiniz, gruplaşmalar göreceksiniz, fırkalar göreceksiniz. Ama diyor aleyküm ve sünneti. Sizlere ne diyor? Tutunmanız gereken, sarılmanız gereken husus nedir? Sünnet. Ve sünnetu hulefai'r-râşidîn el-mehdiyîn min ba'dî. Benden sonra gelen hulefai'r-râşidîn'in yolu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte İrbat diyor ki Radiyallahu anh, Resulullah'ın diyor bu vaazı nasihatından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 Sözleşi döken insanlardan eylesin, kullarından eylesin. Subhaneke Allahumma ve hamdik. Eşhedü an la ilahe illa ent. Estağfirullah ve tuğbu ileyk.